Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 111 gün kaldı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı, UNEP, iklim değişikliğiyle mücadele için ekosistemlerin iyileştirilmesini gerektiğini açıkladı. Bunun için de kendine 3 öncelik belirledi. Bunlardan 2, mercan resifleri, sulak alanlar ve mangrovlar gibi karbon tutan alanlar. Hatta UNEP'in yakın tarihli bir araştırmasına göre bu alanlar, küresel taşımacılık sektöründen kaynaklanan yıllık karbon salımının %50'sini emerek atmosfere yayılmasını engelliyor. UNEP bu öncelik kapsamında Irak, Mezopotamya, Maliye, Fagübine gölünün diriltilmesi için destek sağlıyor. İkinci öncelik ise ormansızlaştırma ve ormanlara zarar vermeden kaynaklanan sera gazı salının azaltılması anlamına gelen RED. Yani ormansızlaştırmadan kaynaklanan salım azaltımı programı. UNEP, RED'in küresel anlamda benimselmesi için yeni bir denetleme sistemlerini Kenya, Çin, Nijer ve Nijerya'nın da denediğini açıkladı. Üçüncü öncelik ise temiz ve yenilebilir enerji teknolojisine hazır olunmasını sağlamak. Bu teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalarla bir yıl içinde yüz bin kişinin güneş enerjisine eriştiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler ekosistemlerinin değerini gerçekten anlamış gibi görünüyor. UNEP 2010'u uluslararası biyolojik çeşitlilik yılı ilan etti. 2010 yılı farkındalığı arttırma ve dünya liderlerinin kararlarında kamuoyu baskısına oluşturma çalışmalarıyla geçecek. Bilim adamları türlerin doğal sürece göre insan faaliyetleri yüzünden bin kat daha hızlı yok olduklarını söylüyorlar. Yok oluşu önlemeye yönelik biyolojik çeşitlilik anlaşması Convention on Biological Diversity, 1993'te yürürlüğe giren ve 193 ülkenin taraf olduğu küresel bir anlaşma. Amacı ise dünyanın ekosistemlerini korumak, havayı ve suyu temiz tutmak, iklime zarar vermemek. Bugüne kadar ne yazık ki bu amaçların birer temenni olarak kaldığı ortada. Umarız Kopenhag başarısızlığının ardından 2010 yılı ekosistemler ve gezegenimiz için umut verici bir yıl olur ve bu anlaşma çerçevesinde Türlerin korunması için gerekli olan adımlar atılır. Meksika'da bu sefer de e, UNFCCC yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında da güçlü kararlar alınır. Çünkü bu da biyolojik çeşitliğin korunması için son derece önemli. Halk isyan ediyor. şehrin Hollanda'nın Barendrecht kentinin altında yılda, 300 bin ton karbon dioksit depolama planı hem şehirde yaşayanların hem de yetkililerin büyük tepkisiyle karşılaştı. Açıklamalar sivil toplumun bu korkunç planı engellemek için her şeyi yapacağını gösteriyor. Belediye Başkanı Simon Zurbier şeyle karşı dava açacaklarını açıkladı. Şer Kasım ayında Hollanda hükümetinden yılda 5 megaton karbon depolamak için izin almıştı. Karbon depolamanın sonuçları ise henüz net olarak bilinmiyor. Ancak bilim adamları bu kadar fazla karbondioksitin toprakları ekilemez hale getireceğini ve toprağın verimini öldüreceğini dile getiriyor. Böyle tehlikeli bir deneyin bu kadar çok insanın yaşadığı ve geçimini sağladığı bir alanda yapılması akıl almaz bir karar. Karbon depolama fosil yakıtlarda ısrar eden ve bu alışkanlığa devam etmek için e, oluşturulan bir bahane. Yenilenebilir enerjilerin güvenilirliği ve temizliği kanıtlanmışken toprağa ve gezegene zarar verecek teknolojilerde ısrarcı olmanın anlamı ne? Karbon depolama şu anda sadece bir aldatmaca ama yenilenebilir enerji kendini kanıtlamış bir çözüm. Kötü bir haber. Greenpeace Nijer'in Akokan şehrindeki sokaklarda yüksek düzeyde radyoaktif kirlilik tespit etti. Üstelik Fransız nükleer enerji şirketi Areva 2009'da bu sokakların güvenli olduğunu iddia etmişti. 2003 yılında bağımsız bir laboratuvar olan CRIRAT ve yerel bir STK Agir Inman Nijer'in uranyum madenlerinde yakın yerleşim yerlerinde radyoaktif kirlilik tespit etmişti. Sonra 2007 yılında Krirat, maden şehri olan Akokan'daki hastanenin yakınlarında tehlikeli düzeyde radyasyon seviyeleri ölçmüştü. Madenin işletmecisi Areva, daha radyoaktif kirliliğin varlığını kabul e, etmek zorunda kaldı. Eylül 2009'da Areva, bu bir temizliğin yapıldığını ve artık sokakların e, güvenli olduğu garantisine vermişti tam 2 yıl sonra. Hepimiz bunun doğru olmasını isterdik. Ancak ne yazık ki bu bir yalan. Akokan sokaklarında hala radyoaktivite bulunuyor. Greenpeace'in bulguları Areva'nın garantisini geçersiz kıldı. Greenpeace bölgede radyasyon seviyesinin normal düzeyin 500 katı olarak ölçtü. Bu da nükleer enerjinin gizli maliyetlerinden biri. İnsanlar radyasyona maruz kalıyorlar. Akutka'daki insanların kanser olma riskinin ne kadar büyük olduğunu bilmek için herhalde doktor olmaya gerek yok. İşte nükleer enerji bu sömürüyü beraberinde getiriyor. Fransa'daki nük nükleer santrallerin çalışması için Fransa Nijer'deki uranyuma ihtiyaç duyuyor. Ve bu bağımlılığın nedeniyle uranyumu her ne pahasına olursa olsun çıkarıyor. Bu durumda yalnız Nijer'e özgü değil. Siz de bir uranyum madenin yakında oturmak ister miydiniz? Ülkemizde radyoaktivite başka ülkelerde bizi lanetleyen bir sömürü istemiyorsanız siz de www.ilovenuclear.org adresine gidin ve bir radyoaktivist olun. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne Geri sayım devam ediyor. Son 111 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesuna Uygar Özeski.